1522 numaralı konu. Hazreti Ali'nin Müslümanlara Saffat 37 suresi 180 ila 182 ayetlerini okumaya teşvik etmesi ve İbni Avf'ın evine girdiğinde onun her köşesinde Ayetel Kürsi'yi okuması. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: Kim dost bir ölçekle ölçülmek ve hayırlara nail olmak isterse şu ayetleri 3 defa okusun. Sübhane rabbike rabbil izzeti ammâ yasifün ve selamun al mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin senin izzet sahibi Rabbin onların isnat ettiği sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere bizden selam olsun ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Safat 37 suresi 180 ila 182 Abdurrahman bin Avef radıyallahu anha evine girdiğinde onun köşelerinde ayetel kürsiyi okurdu.